söylemek istiyorum size ve beni davet ettikleri için de Kaskı teşekkür ediyorum. Ee, bugün ben size Platon'un pardon diyaloğunu anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun bir metinle geldi. Hepsini anlatmaya zaman olur mu bilmiyorum ee, ama eğer sıkılmazsanız tabii ben de e, bitirecek enerjiyi bulabilirsem tamamlamak isterim. Ee, şimdi Pardon diyalog, Platon'un e, felsefi düşüncelerini bütünlüklü olarak aktardığı diyaloglardan bir tanesi. Olgunluk dönemi diyaloglar arasında sayılıyor. E, Platon'a özgü olan pek çok düşünceyi derli toplu bir şekilde bu diyalogta buluyoruz. Neler bunlar? İdealar kuramı, ruhun ölümsüzlüğü, anımsama öğretisi, yani bilmenin anı anımsama olduğu e, ve gerçek filozofun kişiliğinin nasıl olması gerektiği, e, beden ve ruh arasındaki ilişki, felsefenin ruh için arındırıcı oluşu gibi konular bir bütünlük bütünlüklü bir çerçevede ele alınıp incelemiyor. Ve bütün bu konuşma Sokrates'in son gününde baldıran zeytini içmeden önceki gün aynı gün pardon o gün akşam Sokrates zehiri içecek ve o günün o gün boyunca yapılan bir konuşma çerçevesinde sunuluyor mu? Diyalogta yoğunlaşılan konu ruhun ölümsüz oluşu. Tabii bunun bir nedeni var. Sokrates o günün akşamı ölecek ve ölmeden önce insanlar etrafındaki dostları, arkadaşları onun o kadar cesur ve mutlu olması karşısında şaşkınlar. Ve Sokrates bunun için felsefi bir gerekçelendirme yap yapmaktadır diyalogda. Korkmamakta da çok cesurdur. Hatta etrafındaki kişiler sanki tanrıların koruması altında Hades'e gitmekte diye ifade ederler. Sokrates korkmamaktadır çünkü ruhun ölümlü olduğuna inanmamaktadır. Ruh ölümsüz olduğu için korkmasına gerek yoktur. Diyalog aslında bu çerçeve, yani bu odak noktasından hareketle gelişir. Ruh ölümsüzdür, bunu temellendirmek ister. Yani ölmesi için korkmasını gerektirecek bir neden yoktur. Ama bunu temellendirebilmek için başka şeyleri de ele alması gerekir. Bunlar nedir? İdeyaların kalıcı olduğudur. Çünkü ruhun ölümsüz olması ve ideaların kalıcı olması arasında bir bağlantı kurulur. Öteki bağlantı da bilmenin anımsama olduğudur. Bu üçü, neredeyse Platon'un temel düşünceleri, bir izlek üzerinden bir araya getirilerek sunulur diyalogda. Şimdi... Burada şu bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Ruhun Ölüm'süzlüğü konusu Platon'un farklı diyaloglarda ele aldığı bir meseledir. Bunlardan bir tanesi Sokrates'in savunması. Fakat Sokrates'in savunmasıyla Paydonda bir farklılık var. Sokrates'in savunması genç dönem diyaloglarından. Phaidon öyle değil. Olgunluk dönemi diyaloğu. Sanki Phaidon biraz daha Pythagoras'cı bir diyalogtur. Ya da bu ikisi arasında ruh karşısındaki tavrı e İyonya tavrı ve Atina tavrı e, diyebilirlerse, pardon İyonya tavrı ve İtalya tavrı, Atina tavrı ve İtalya tavrı diyebilirlersek, faylon biraz daha İtalya'ya özgü, eee Sokrates'in savunması ise daha Atina'ya özgüdür. Daha böyle ayakları yere basar, daha rasyonaldır. Şunu demek istiyorum. E, savunmada e, korkusuzluğu için iki gerekçe sunar Sokrates. Bir tanesi ölümün uyku hali olmasıdır. Ölüm ya uykudur. Ya da, sonsuz, ya da ruh ölümsüzdür der savunmada. Oysa Faydon diyaloğunda uyku halinden hiç bahsetmez, sadece ruhun ölümsüzlüğünü dile getirir. Şimdi neden böyle bir değişiklik var bu iki diyalog arasında? Aslında biraz da benim bu Faydon diyaloğunu ele alışıma dair benim en azından yorumum yorumunun çerçevesi belirlenmiş oluyor, bunu dile getirmekle. Pardon diyalogu daha Pitagorasçı bir diyalog şeye göre, öteki diyaloglara göre ve burada yoğun bir Pitagorasçı etkisi var ve İtalya'nın farklı inanış biçimlerinden ve farklı düşünme geleneklerinden yoğun şekilde etkilenmiş bir diyalog. Neden böyle bir şey oluyor? Yani şimdi çok Platon'un hayatına baktığımızda neler oldu da Platon biraz daha bu düşünceye yaklaştı? Hayatındaki bazı olaylar, gidiş gelişler, seyahatler. İşte hocası öldürüldükten sonra, Sokrates öldük, öldürüldükten sonra İtalya'ya çok yoğun seyahatleri var. Üç tanesini biliyoruz en azından. Oraya gidip gelirken aslında Platon Pythagorasçı düşünceden çok etkileniyor ve oradaki kişilerle tanışıyor. Çok sağlam arkadaşları var onların arasında. Ve bu gidiş geliş biraz daha belki Platon'u Pythagorasçı düşünceye yaklaştırıyor diye düşünebiliriz ya da ben böyle e, e, yaptığım okumalardan böyle bir belirlemenin yapılabileceğini düşündüm. E, şimdi bir taraftan da şöyle bir şey var tabii. Yani bir İtalya'dan bahsediyoruz bir de Atina'dan bahsediyoruz. Hani biraz Felsefi bakımdan Aristoteles'e ne kadar süreklilik olduğunu düşünse de daha sonraki felsefe tarihçileri bu, bu geleneği de, bu düşünceyi de eleştirecekler. Yani aslında bizim bütün Pythagoras şeyleri, Presokratikleri Aristoteles ve Teofrastos'un yorumu üzerinden okumamız da çok doğru değildi diyecekler. Çünkü Aristoteles biraz İtalya'nın kendine özgü yanlarını görmezden gelmişti, görememişti. Ve yapmış olduğu bazı tespitler, belirlemeler ki bunlardan çok ilimlerde ve çok etimolojik ayrımlar, bir filolojik ayrımlar yapıyorlar. Şimdi burada onlara girmemin pek şey olmaz sanıyorum, zamanımız yetmez. Ee, ve Aristoteles'in biraz indirgediğini düşünüyorlar. Oradaki inanç ve düşünme biçimini indirgediğini düşünüyorlar. Ee, şimdi hani bu en azından ruhun ölümsüzlüğü meselesinden bakarsak, bir tarafta işte Atina'da ve Atina çevresinde bir Olimpos tanrılarına inanan bir inanç sistemi hakim. Yani Homenos ve Hesiodos geleneği dediğimiz Teogonya ve Kozmogonya geleneği var. Fakat e, e, İtalya böyle değil. İtalya daha, biraz daha farklı e, din öncesi diye, din tarihçilerin din öncesi diye belirlediği ama bu da bana göre bir indirgeme. Farklı kültler var, işte bereket kültü, atalar kültü, ölüm kültü gibi. Bunlardan çok yoğun bir şekilde etkileniyorlar ve bunların kabul ettiği bazı şeyler, Homeros ve Hesiodos'ta öğrenmiş olduğumuz Olimpos tanrılarının, tanrılarının, tanrılarının etrafında dönen inanç sisteminden biraz daha farklı. Bu farklılık en azından bu diyalogla ilgisinde sadece ruhun ölümsüzlüğü meselesi bağlamında ele alınabilir ya da ben o bağlamda ele aldım. Şeyde Atina'da beden çok önemlidir, özellikle destanlarda beden önemsenir çünkü işte savaşlar, kahramanlıklar, ondan sonra çarşılışmalar, mücadeleler, aşk vesaire gibi şeylerin çok önemsendiği bir yerde ruhun ölümsüzlüğü meselesi çok fazla ele alınmaz. Bu daha İtalya özgü bir belirlemedir aslında. Üstelik tam tersine Homenos'cu din, e, insan, ruhun ölümsüzlüğü meselesini e, kabullenmek istemez. İnsan ve tanrılar arasında bir ayrım yapar. İnsan ölümlüdür, insan ölümlüdür, tanrılar ölümsüzdür. Üstelik tanrılar ölümsüzlükleri konusunda çok kıskançtır. Ve de bütün destanlarda ve tragedyalarda da hep ölümsüz olmaya çalışan insanın başına gelen türlü türlü felaketlerden bahsedilir. E, ölümsüzlük meselesi, yani ruhun ölümsüzlüğü meselesi daha çok... Pythagoras'cı, Orpheus'cu ya da Dionysos'cu geleneğe özgü bir şey ve bu da daha çok İtalya'ya özgü bir e, inanç aslında. E, bütün bunları niye anlatıyorum? Yani bu diyalog aslında bana göre Sokrates biraz daha Pythagoras'cı, e, hatta belki buradan hareketle şeyi bile söyleyebiliriz, savunmada, e, Sokrates'in savunmasında, Sokrates'in suçlanma gerekçelerinden bir tanesi yeni tanrılar icat etmekti. Yeni tanrılar yani bu Homeros'un ve Hesiodos'un bize söylediği tanrılar değildi. Belki onu bu şekilde de anlarsak biraz daha Faydun diyaloğunu anlamamız kolaylaşır diye düşünüyorum. Şimdi diyalog şöyle gelişiyor. Diyalog hakkında bir özet yapayım öncelikle. Atina Mahkemesi Sokrates'i ölüme mahkum etmiştir. E, fakat Sokrates'in e, cezasının infazı biraz gecikmiştir. Bunun nedeni de o, o, o sırada Atina'da bir kutlamanın yapılıyor olması. Apollo oluruna yapılan bir kutlamanın yapılıyor olması. E, ve e, gelenek o kutlama bitene kadar işte şehrin temiz tutulması gerekiyor, kimsenin öldürülmemesi gerekiyor, hiçbir suç işlenmemesi gerekiyor. Bunun için Sokrates'in ölümünü erteliyorlar ve o günün sabahı işte haberciler gemilerin döndüğünü söylüyor, yani işte o kutlama bitmek üzere demek ki Sokrates o gün ölecek. Ve bu, tabi ki Sokrates'in hapishanede kaldığı dönem boyunca arkadaşları, öğrencileri sürekli her gün onu ziyaret ediyorlar ve felsefi konuşmalar yapıyorlar. Bu son gün de gidiyorlar, dışarıda bekliyorlar, sonra gardiyanlar geliyor, haber veriyor, işte Sokrates'e öldürüleceğini bildiriyorlar. Sokrates'in karısı geliyor, çocukları geliyor. Onlar biraz ağlıyorlar. Sokrates onları uzaklaştırıyor yanından. Sonra öğrenciler, arkadaşları içeriye giriyor ve aralarında bir konuşma başlıyor. Kim bu kişiler, bu diyalogdaki kişiler? Özellikle iki tanesi önemli. Kebes ve Zimmiyaz. Ama diyalogun başında... Orada olan kişilerin böyle uzun bir dökümü yapılıyor. İşte Tebaide'den şu vardı, Atilla'dan bu gelmişti, Sicilya'dan o gelmişti diye böyle bir liste var. Bu listede tabii aslında bir gelenek, sözlü geleneğin bir devamı. Sözlü gelenekte böyle şeyler önce konuşmaya bir liste dökmekle başlanıyor. Ya coğrafya bilgisi liste halinde dökülüyor ya kişiler liste halinde sıralanıyor. Destanlarda da var mesela bu İlyada'da, böyle işte kaptanlar kataloğu, gemiler kataloğu diye bir bölümde bir liste anlatısı var. Hatta bu Aristoteles'e kadar bu gelenek gidiyor. Aristoteles bütün kitaplarını öncelikle kendisinden önce söylenen her şeyi sıralamakla başlıyor. Yani o sözlü gelenekten gelen bir devam Phaidon'da da orada bulunan kişileri sıralayarak başlıyor. E, Platon yok orada, Platon'un olmadığı söyleniyor. E diye birisi var, o yok. Phaidon e, var. Daha sonra e. Krates faydondan olan biteninin kendisini anlatmasını istiyor. E, ve bütün diyaloğu anlatan kişi aslında e. Krates. onun Pardon, faydon Phaidon, Phaidon Ehekrates'i anlatıyor. E, Sokrates'in o son gününde yapılan tartışmayı anlatıyor. E, bu tartışma, ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki bu tartışma, Kebes, Zimmias ve Sokrates arasında geçiyor. E, Üç arasındaki bir konuşma. E, Kebes ve Zimmias kim? Kebes ve kim? Onlar da Pitagorasçı, Filaloas'un öğrencileri. Yani e, aslında Sokrates, Pitagorasçılara karşı e, ruhun ölümsüz olduğunu e, temellendiriyor. Aslında onlar da ruhun ölümsüz olduğunu düşünüyorlar ama onların savlarını biraz daha farklı şekillerde temellendiriyor, belki de genişletiyor. Belki, hani en sonunda söyleyeceğim şey şimdi söylersem, e, Pitagorasçıları, Sokrates'in eleştiriyor olması, bu diyaloğun Pythagorasçılara yönelik bir eleştiri olduğunu olduğu sonucunu çıkartmaya da yol açabilir. Ama öyle değil çünkü, bana göre tabii öyle değil, benim yorumum bu. Çünkü bütün bu felsefe temellem, temellendirmelerden sonra e, en sonunda bir e, mitos anlatılıyor, ruh güçü mitosu. E, ve o mitosla birlikte bence hani... E, Felsefe temellendirmelerden sonra o kısma da geleceğiz. Orada aslında Pitagoras cesablar biraz bana göre reform ediliyor. Sokrates'in ağzından diye düşünüyorum. Önce felsefi temellendirmelerden bahsedeceğim, daha sonra ruh göçü mütosuna değineceğim. Yani anlatım sıram böyle olacak, pardon diyaloğunu anlatım sıram. Şimdi aslında uzun bir metin hazırladığımı söyledim. Eğer bir saat içerisinde bitiremezsem, yanında 45 dakikada bitiremezsem, ara vermek isterseniz ara verebiliriz, daha sonra devam edebiliriz, öyle bir şey de olabilir. Şimdi kasebi temel <gülüyor> başlayayım. Çok Zaman zaman bazı bölümleri de okumak istiyorum, diyalogdan alıntıladığım bazı bölümleri ama anlatım şeklinde geçecek. Sokrates diyalog boyunca ruhun ölümsüz olduğunu farklı savlarla temellendirir. Kullanılan ilk savlar temellendirmeye giriş niteliğindeki savlardır. Bunlar neler? Oluşun döngüselliği, anımsama kuramı, Ruhun idealara benzerliği. Üç tane savdan hareket ederek bunun ölçülüğü olduğunu söylüyor. Ama bunlar başlangıç, temellendirmeye giriş. Ee, daha sonra niye temellendirmeye giriş diyorum? Çünkü bu savlara Zimbyas ve Kebes itiraz ediyor. Ee, Zimbyas e, ve Kebes itiraz ettikten sonra Sokrates savlarını biraz daha güçlendirmek için bu e, İdealar kuramından bahsediyor ya da idealar kuramını biraz daha geliştiriyor. Yani şöyle ilerliyor diyaloğ. Önce Sokrates kendi argümanlarını öne sürüyor. Sonra iki tane itiraz geliyor. Pythagorasçı iki öğrenciden itiraz geliyor. Sonra her bir itiraza Sokrates bir cevap veriyor. Ve böylece kendi temellendirmesini güçlendiriyor. Sokrates'in ilk e, temellendirmeleri şöyle ya da kullandığı ilk sallar oluşun döngüselliği dedik. Oluşun döngüsel olduğunu düşünülüyor. Çizgisel bir tarih e, görüşü henüz yerleşmiş değil. Çizgisel olmadığı, döngüsel olduğunu düşünülüyor. Bunlar temel kabuller. buralardan yani O temel kabullerden hareket ederek aslında temellendirmeleri yapıyorlar. E, oluş, karşılıkların birinden ötekine doğru bir çember çizlercesine işleyen bir süreçtir. E, yavaş'ın hızlıdan, e, büyüğün küçükten olması gibi her şey karşıtından meydana gelir. Öyleyse yaşamdan ölümden meydana gelmelidir. Öte yandan her zaman ikiliklerden oluşan karşılıklarda biri artma diğeri azalma olmak üzere iki ayrı oluş vardır. Yani uyanmış olmak uymaktan uyumak ise uyanmış olmaktan meydana gelir. Sonuç olarak canlı ölüden ölü ise canlıdan meydana gelir. Yani dirilmek diye bir şeyin olduğunu göstermeye çalışıyor aslında. Canlı ölüden, ölü canlıdan meydana gelir. Peki oluş döngüsel olmasaydı da çizgisel olsaydı ne olurdu? E, sonunda her şeyin aynı biçime bürülmesi ve oluşun durması kaçınılmaz olurdu. Yaşamda payı olan her şey ölseydi ve yeniden dirilmeksizin hep ölüm halinde kalsaydı, sonunda her şey ölecek, canlı hiçbir şey kalmayacaktı. O halde beden öldüğünde onu terk eden ruhun dirilmeden önce bir yerlerde, yani hadeste olması gerekir. İlk kullandığı bu oluşun dönüşselliği. Bunu da yani buradan hareket ederek ruhun ölümsüz olduğunu gösteriyor ve redüktio ad absurdum yönteminde kullanıyor. Yani karşıtının saçma olduğunu, çizgisel bir gelişmenin saçma saçma olduğunu neden bir süre sonra oluşun durmasının kaçınılmaz olacağına varacağı için düşünülemeyeceğini dile getiriyor. E, diğer sav, bilmenin anımsama olduğu savı. Şimdi e, bu e, sav'a dair bilmenin anımsama olduğunu, tabii idealar kuramından hareketle temelden ama, oraya geçmeden önce bir parantez açarak bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında e, en iyi e, formülasyonu ötü deste var. E, ne anımsayabilirsek onu biliriz diyor. Ne anımsayabilirsek onu biliriz. Bu da o dönemde neredeyse hakkında hiç kuşku duyulmayan bir kabul. Sokrates de buradan hareket ederek ruhun ölümsüzlüğünü anımsamanın koşulu olarak belirliyor. Ya da anımsamayı ruhun ölümsüzlüğünün koşulu olarak belirliyor. Her ikisi de doğru. Ancak anımsama sözlü ve yazılı kültürlerde farklı şekillerde gerçekleşiyor. Şimdi yazılı kültürlerde yazı, belleği güçlendirmenin ya da bir şeyin kalıcı olmasını sağlamanın aracı... Fakat sözlü kültürlerde böyle değil. Sözlü kültürlerde işte mesela İlyada ve Odisea, sözlü kültürün aslında ürünleri. Bir takım kalıplar kullanmak moda. Bir şeyi kalıcı olabilmesi için ritmik ve unutulmayan sözcüklerle ifade etmeye çalışıyorlar ve hep bu şekilde tekrar ederek bir şeyin kalıcı hale gelmesini sağlıyorlar. Kalıp kullanmak çok moda. Hem bilgeliğin koşulu, kalıp kullanmak, bilgeliği sağlayan şey, hem de zaman zaman yargıçların e, birini işte e, yargılarken kullandığı şey de kalıplar. Yani kalıpları yasa gibi kullanıyorlar o dönemde. Ama tabii Platon'un yaşadığı dönem, yazının öne çıkmaya başladığı dönem. Faydası Diyaloğlu'nda bu meseleyi uzun uzun tartışıyor Platon. Yazı öne çıkıyor ama yazının öne çıkıyor olması, aslında yazının halka iniyor olması anlamına geliyor. Çünkü aristokratlar zaten yazmayı biliyorlar ama... Platon'un zamanında biraz daha halka inmeye başlıyor yazı e, ve e, Platon e, Politeya'da Politeia'da, e, yazının, e, pardon e, eski kalıp kullanma geleneğinin, yani şairlerin yapmış olduğu şeyin e, devlet için bir tehlike olduğunu düşünüyor. Orada devlet için bir tehlike olduğunu düşünüyor çünkü artık bu kalıpların modası geçiyor o dönemde. E, fakat Pydros da öyle değil, Pydros'a biraz daha eleştiren bir tavır katılıyor yazının belleyi zayıflattığını, işte e, karşıda e, bir insan olmadığı için yargılanamadığını, o yazıya soru sorulamadığını e, ve bir süre sonra da mekanik hale geldiğini, kişilerin düşünmesinin, mekanik hale gelebileceği tehlikesi karşısında Pagdus'ta böyle bir uyarı var aslında. Şimdi bu bunları niye anlattım? Çünkü bu, bu diyalogta da e, buna dair gene Sokrates'in ağzından kendi düşüncesini yeniden sorguluyor gibi Platon. Ee, şimdi Sokrates e, ölmeden önce hapishanede şiir yazıyor. Yani Şi Sokrates'ten yazıldığı hiçbir eser yok biliyorum bunu. Ee, şiirler yazıyor hapishanede ve ona soruyorlar. E, Kebes soruyor, Zirmiyaz soruyor diğerleri. Neden şiir yazıyorsun? Çünkü bizim arkadaşlarımız merak ediyor ve sana bu soruyu sormamızı istediler. Ee, e, diye Sokrates'e arkadaşlarının sorusunu aktarıyorlar. Sokrates de diyor ki gördüğüm bir rüyadan dolayı yani rüyamda bir, bir, bir şey görüyorum, bir ses duyuyorum ve bana bir sanatla uğraşmamı söylüyor. Ee, aslında diyor yani bu rüyayı ben daha önce de çok görmüştüm. Gençken de görmüştüm ama ben o zaman bu rüyayı şey diye yorumlamıştım. Hani sanatla uğraş sözünü felsefe yap diye yorumlamıştım. Ama ölmeden önce gene bu ses bana bir şey söylüyorsa demek ki bana felsefe yap demiyor. Başka bir şey söylüyor diye düşündüm ve onun için şiirler yazmaya başladım diyor. Yani şimdi hani bu, biz burada ne görüyoruz? Platon'un yazı karşısındaki bir tavrını görüyoruz. Burada Sokrates üzerinden tekrar sorguluyor ve Sokrates şiir yazıyor. Ve önemli olan bir başka şey, yani şeyin rüyasında görmüş olduğu bir kehanetten hareket ederek, kehanetten hareket ederek bir şeyler yapması, eylemde bulunması ve kehanetin peşine düşmesi. Sokrates'in bizim için önemli. Çünkü, bu kehanet meselesi daha önce de karşımıza çıkıyor. Gene savunmada var. Savunmada işte Sokrates'i suçlayanlar, Sokrates'in işte çarşıda pazarda dolaşıp insanlarla alay ettiğini söylediklerinde, o da diyor ki ben bir kehanetin peşine düşmüştüm. İşte Apollon, Apollon kahinin kendisine... Bir küçük öğrencimiz girebilir mi? Girebilirler. Orada da savunmada da Sokrates bir şeyden kehanetten hareket ederek kendi pratiğini etosunu oluşturuyor. Çünkü bir kahin en bilgi kişinin kişi, en bilgi kişinin Sokrates olduğunu söylüyor ve Sokrates bu kehaneti anlamaya çalışıyor. Ve o kehaneti anlamaya çalışırken Sokratik pratik dediğimiz şey her neyse ya da Sokratesin etoslu kişiliği dediğimiz şey her neyse onu meydana getiriyor. Burada yani ölmeden önce de yine rüyasında gördüğü bir kehanetin peşine düşerek geride yapmayacağı bir şey kalmasın diye ve vicdanını rahat ettirmek için öyle diyor. Kehaneti anlamaya çalışıyor. Buradan çağdaş bir yorumcuya geçip bir şeyler söylemek istiyorum. Foucault doğruyu söyleme cesaretinde eski Yunan'da doğruyu söylemenin biçimlerinden bahsediyor. Bir tanesi kehanet diyor. Bir tanesi bilgelik. Bir tanesi tehne, bir tanesi pareziya. Bunlardan her biri farklı kişiliklere, farklı söz söyleme biçimlerini ve farklı konulara ve farklı pratiklere dairdir. Kader kehanette, varlık bilgelikte, tehne zanatkarlıkta, etos ise pareziya oyununda kurulan bir doğrulama, doğruluk biçimidir. Yani kehanet, Sokrates'in kehanetin peşine düşmesi önemli. Bir de ne için önemli? Yani Etos'unu kuran bir şey olduğu için yol gösterici olarak ele alabiliriz ya da kaderini inşa ettiği bir şey. Ama öte taraftan kehanet, rüya, rüya yoluyla hakikati alma meselesi Pythagorasçıların özellikle e, vurguladığı, önemsedikleri meseleler. E, temellendirmede kaldığımız yere dönersek, e, nerede kalmıştık? E, Platon... Ruhun ölümsüz olduğunu göstermek istiyor. Ve ikinci salondayız şu anda. İkinci salı bilmenin anımsama olduğu dedi. Ee, tekrar buraya dönersek. Sokrates burada bir şey yapıyor. Ruhun sadece ölümsüz olduğunu göstermek yetmiyor. Ruhun aynı zamanda bir zekaya ve bir anlayış gücüne sahip bir şekilde devam ettiğini göstermek istiyor. Çünkü o dönemde e, ruha dair iki görüş var ya da iki ayrım var. Bir tanesi püsühe. Bir tanesi biyos, yaşam. Yaşam da ruha karşılık geliyor. Ölüm esnasında, bedenin ölüm sırasında yok olan şey yaşam. Yaşam. Ee, ama ruh ölümsüz diye düşünülüyor. Ee, Pitagorasçılar böyle düşünüyor. Ama bu sadece bu yeterli değil. Aynı zamanda onun bir anlayış gücüne sahip olması gerekiyor ki anımsama yoluyla biz ideaların bilgisine sahip olabiliriz. Yani sadece ruhun ölümsüz olduğunu göstermek yetmiyor bir bilme gücüne sahip bir şekilde devam ettiğini göstermek gerekiyor. E, bu amaç doğrultusunda Platon duyumsamanın konusu olan ve e, olmayan varlıkları birbirinden ayırıyor. E, duyumsamanın konusu olmayan varlıklara, yani e, işte güzelin kendisi diyor, eşitin kendisi, iyinin kendisi, auto kat auto ya da şeyin kendisi, onun kendisi dediğimiz e, bizzat var olanlara, kendi başına var olanlara, e, ...dair bilgimizin ruhumuzda bulunmasının nedenini soruluyor. Yani böyle bir bilgi bizde nasıl var oluyor? E, böyle bir bilgi duyularla edindiklerimizi soyutlamak suretiyle edinilemez. Çünkü duyularla edindiklerimiz e, kendinde varlıkların mükemmelliklerine ulaşamaz. Öte yandan böyle bir bilginin ruhta bulunduğu kesindir. E, nereden biliyoruz kesin olduğunu? Çünkü Menon işte bir küreye bir geometri problemi çözülüyor. Ee, yani demek ki onun ruhunda doğru bilgi ve anlayış gücü vardı zaten. Ee, zaten bulunuyordu. Bunu gö göstermiş oluyor Menon Diyazı'nda. İçlerinde bilgi ve doğru fikir olmasaydı bunu yapamazlardı diye düşünüyor. Ee, bu bilgi duyulardan gelmediğine göre ruhta daha önce bulunuyor olmalı. O halde bilmek ruhta bulunanları anımsamaktır. Bilmek anımsamak ise diriliş denilen şey vardır. Anımsama yoluyla bilinenler mükemmel varlıklardır. Ve e, bu mükemmellikleriyle duyumsamanın konusu olan dünyada bulunamazlar. Burada uzun bir temellendirme yapıyor. İdeyaların e, bilgisine nasıl sahip olduğumuzla ilgili bir temellendirme. E, bunu okumak istiyorum. E, bir diyalog, tabii diyalog şeklinde gelişiyor. Soruyor, eşit diye bir şeyin olduğunu söylemez miyiz? Ama bir tahtanın bir tahtaya eşit olmasını değil, bütün bunların dışındaki bir eşiti, eşitin kendisini kastediyorum ediyorum. Evet diyor. Peki onun bilgisini nereden edindik? Tahtalardan, eşit tahtalardan yola çıkarak mı? Ama onlardan yola çıkarak farklı bir şey düşünmedik mi? Evet. E, duyuların bize bildirdiği, duyular yoluyla gelen her şeyin eşitin kendisini amaçladığı, ancak ondan eksik kaldığıdır. Duyular yoluyla algıladığımız eşit şeyleri eşitin kendisiyle ilişkilendirebilmek... Ve onların eşitin kendisine benzemeye çalıştıklarını ancak ondan eksik kaldıklarını düşünebilmek için görmeye, duymaya ya da başka bir duyuyu kullanmaya başlamadan önce eşitin kendisinin ne olduğuna ilişkin bilgi bir yerden edilmiş olmamız gerekir. Ama görmeye, duymaya ve öteki duyularımızı kullanmaya doğduğumuz andan itibaren başlarız. O halde eşitin bilgisine daha önceden sahip olduğumuzu söylemek gerekir. Diye devam ediyorum daha uzatmayayım bunu. E, bu temellendirmeyle ruhun ondan önce var olduğunu hem de aklı başından daha sahip bir şekilde var olduğunu göstermiş oluyor. E, ve bunu da e, oluşun döngüselliği argümanıyla tekrar birleştiriyor. E, yani sadece e, neyi göster, gö gösteriyor? Çünkü oluşun döngüselliğiyle birleştirerek ruhun doğmadan önce var olması nasıl zorunluysa Ölümden sonra var olmaya devam etmesi de o kadar zorunludur. E, temellendirme bu kadar ama bu kadar yeterli gelmiyor. Biraz daha güçlendirmek istiyor temellendirmeyi. Üçüncü salı ileri sürüyor. Üçüncü savda ruhun idealara benzediği hesabı. E, bunu da buradan okumak istiyorum. E, önce bu salı kullanırken önce var olanları ayırıyor. Horaton, görünenler ve görünmeyenler. Aedes. E, görünmeyenler Görünmeyenler idealar tabii. Ama burada Aedes kelimesinin kullanması önemli. Çünkü da diyebilirdi. Yani Horaton'u e, olumsuzlayabilirdi. İki tane e, kelime var görünmeyene dair. Fakat o Aedes'i tercih ediyor. Çünkü Aedes aslında Hades'e benziyor. Yani bir spiritus işaretiyle bu kelimeyi Hades'e çevirmek çok kolay. E, burada sanki Platon e, Hades ve ...görünmeyenleri birbirine bağlamaya çalışıyor. Ya da görünmeyenlerin, ideaların Hades'le ilişkisini biraz belirgin kılmak için... E, ...aora tonu değil de aides kelimesini kullanıyor. E, görünmeyenler tanrısal, ölümsüz, düşünülür, tek biçimli, çözülmez. Hep kendisiyle bir ve aynı kalır olanlar. Bunlar bileşik değildir. Görünenler ise insani, ölümlü, düşünülür olmayan, çok biçimli, çözülebilir... Bileşik olan ve kendisiyle asla aynı kalmayanlardır. Görünmeyenler, görünenlerin ortak özüdür. Usya diyor ya da bazen aute heusya diyor. Beden görünenlere benzer, ruh ise görünmeyenlere. Ee, öte yandan ruhun araştırma yaparken iki seçeneği vardır. Araştırmalarında rüyüleri kullanmak ya da yalnız kendi başına araştırmak. Bu tavırlarına bağlı olarak ya beden tarafından aynı kalmayan şeylere doğru sürüklenir, yanılır... Ya da saf varlıklara doğru giden yanılmalardan kurtulur. E, bu ruhun idealara benzerliği sabı ile ilgili üçüncü bir şey de adile getiriyor. O da şu, beden ve ruh birlikte olduklarında doğa gereği biri boyun eğmek ve yönetilmek, öteki yönetmek ve buyurmakla yükümlüdür. Tanrısal olan yönetmek ve sevk etmek, ölümlü olan ise yönetilmek ve boyun eğmek için vardır. Ruh tanrısal olana, beden ölümlü olana benzediğine göre birisi öldüğünde... Onun görünen alanda yer alan görünen kısmı yani bedeni çözülüp yok olacak. Görülebilir olmayan ruh ise yok olmayacak. Kendisi gibi saf soylu görünmeyen bir yere gidecektir. Yani Hades'e gidecektir. Ee, buraya kadar aslında Sokrates bütün temellendirmesini dile getirmiş durumda. Bundan sonra fakat Yeterli gibi görünüyor bu temellendirme. Gayet enine boyuna bir temellendirme yapıyor Sokrates. Fakat Zirniyaz ve Kebes bu temellendirmelerden memnun kalmıyorlar. Eleştiriyorlar Sokrates'i. İkisi farklı birer eleştiri dile getiriyor ve ikisi de eleştirisini dile getirirken bir benzetme kullanıyor. Zimbias ruhun uyum olduğu görüşünden çok etkileniyor. Çünkü Pitagorasçı ve Pitagoras ruhun uyum olduğunu söylüyordu. Bu e, savı kabul ediyor. Ruh uyum ise ruh uyum ise eğer diyor, ruh uyum ise e, onun e, ölüm esnasında yok olması gerekir. Neden? Şöyle bir örnek kullanıyor. Akort edilmiş bir lir akort edilmiş bir lir örnek alalım. E, şimdi e, Akord edilmiş Lir'deki akord, e, tamsal bir şey, görünmeyen bir şey, cismani değil, cismani değil. Yani daha çok neye benziyor? İdealara benziyor, görünmeyenlere benziyor. Öteki ise, yani ne? E, Lir'in kendisi, Lir kendisi, beden, madde, cisim dağılabilir, çözülebilir, yok olabilir, temel unsurlardan meydana gelmiş bir şey. E, eğer Sokrates'in temellendirmelerinden hareket edecek olursak, bu lili parçaladığımızda, yok ettiğimizde, kırdığımızda uyumun hale var olması gerekirdi. Akortun hale var olması gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Parçalandığında, parçalandığında akort ondan önce yok oluyor. O halde diyor, o halde Sokrates'in bu savun yeterli değil. Açık mı? Yoksa buradan okuyacağım. <gülüyor> Ve şöyle söylüyor: Eğer Sokrates'tan bu lir örneğinden hareket edersek, lir örneği akort edilmiş lir örneğinden hareket edersek, beden hastalan hastalandığında ruhun da hemen yok olmaya başlaması gerekir. Hatta ondan önce yok olması gerekir diyecek. Arkasından kebes itiraz edecek. E, kebes de şöyle bir örnek kullanıyor. E, kebes'in aslında itiraz ettiği şey şu. Evet, ruh ölümsüzdür. Bedenden daha çok kalıcıdır. Bu kesin. E, bedenden daha kalıcı olduğu kesin. Ama pek çok beden eskiten ruh, pek çok bedenden dolaştı, dolaş, dolaşan ruh bir yerden sonra yorulmaya başlayacak e, ve yok olacaktır. Yani... E, bir noktadan sonra yorulacaktır diye düşünüyor. Bir örnek kullanıyor, bir dokumacı örneği veriyor. Diyelim ki dokumacı pek çok e, kıyafet eskitir, pek çok palto eskitir. Elbette ki dokumacı paltodan daha dayanıklıdır. Bütün hayatı boyunca onlarca palto giyini ve eskitir. Ama ölmeden önce giydiği son paltosu, so, son paltosuyla birlikte ölür. E, bu e, örnekten şunu söylemek istiyor, Şu, e, bu örnekten hareketli. E, beden, e, pardon ruh daha kalıcıdır ama pek çok beden eskiten ruh, üzerindeki son beden, son giysisiymişçesine, e, son beden öldüğünde onunla birlikte yok olur, diyor. Sonra Sokrates bu her iki e, itiraza cevap veriyor. E, öncelikle itirazlardan çok memnun kalıyor. Zimniyaz'ın ve kebesin çok iyi öğrenciler olduğunu, filolavus'un iyi öğrenciler olduğunu dile getiriyor. Ama diyor ki gene de hocanızı yanlış anlamışsınız ya da eksik anlamışsınız. Çünkü e, bilmenin anımsama olduğu düşüncesini tam tam olarak e, sindirememişsiniz. Eğer bilme anımsamaysa, bilmenin anımsama olduğunu kabul edecek olsanız, örneğin Zimniyaz'a dönüyor. Zimniyaz sen, bu salı dile getiremezsin. Demek ki tam olarak anlamamışsın diyor. Ve kendisi şöyle temellendiriyor. Anımsama öğretisi kabul ediliyorsa, ruhun bedene girmeden önce var olduğu da kabul edilmelidir. Oysa uyum. Sadece uyumlu kılınmış öğelerden sonra var olabilir. Yani uyum önceden gelen bir şey değil. Sokrates ruhun hem ezeli hem emedi olduğunu gösterdi. Ama Zimbias bunu varsaymıyor. Uyum ancak uyumlu kılınmış üyelerden sonra geliyor. Bir ruh, bir önce bunu söylüyor, ikinci bir itiraz daha bile getiriyor. Bir ruh ötekinden daha çok ya da daha az ruh olamaz. Aynı şekilde bir uyum da ötekinden daha çok ya da daha az uyum değildir. Ruh uyumsa uyumsuz bir ruh olmamalıdır. Kötülük uyumsuzluk olduğuna göre Ruhun kötülükten pay almaması ve bütün ruhların erdemli olması gerekir. Ama öyle değildir Platon'a göre, Sokrates'e göre de öyle değildir. Ruhun uyum olduğu görüşü, ruhta bulunan erdem ve kötülüğü açıklayamamaktadır. Son olarak üçüncü itiraz, uyum diye belirlenen ruh bedene egemen olamaz. Az önce Platon, Sokrates bunu da dile getirmişti, ruh. Bedeni yönlendirir, yönetir, sevk eder. Ama eğer ruh uyum ise ruh uyum ise bedenden sonra meydana gel geliyor olması gerekir. Bedendeki maddelerin etkileşiminden sonra gelen sıcak, soğuk, kuru yaşın etkileniminden sonra meydana gelen bir şey olması gerekir. E, bedenin uyumu olarak ele alacaksak eğer ruhu. E, o zaman da e, demek ki e, yönlendiren, etken, o etkin olan şey ruh değil bedendir. Bu da az önce dile getirdiğimiz sallara ters düşmektedir. O halde Zimbias'ın dile getirdiği itiraz üç bakımdan eleştirilebilir bir itirazdır. Üç bakımdan eleştirilebilir bir argümandır. Daha sonra Kebes'i yanıtlıyor. Kebes'e Kebes e verdiği cevap biraz uzun. Burada daha böyle felsefi ayrımlar yapıyor Sokrates. İdealar kuramını aslında güçlendiriyor. Ee, ve e, en baştan şunu söylüyor. Kebes'in vermiş olduğu bu örneğin e, bu örnek kebesizliğindeki bir yanılgıdan kaynaklanıyor. O da şu. E, bir şeyin e, nedeni ile bu nedenden dolayı var olan şeyleri birbirine karıştırmak. Nedenin kendisiyle nedenden dolayı var olan şeyleri yani idealarla tek tek var olanları birbirine karıştırdığı için dokumacının e, bir süre sonra ...üzerinde taşıdığı son giysiyle birlikte yok olacağı gibi bir sonuca ulaştı, diyor ve temellendirmesini şöyle dile getiriyor. Ee, şimdi bu temellendirmeyi dile getirirken, tabii öncesinde böyle bayağı uzun presokratiklere yapmış olduğu bir eleştiri var. Onlardan, e, buraya not etmişim ama vazgeçtim şimdi e, biraz uyuyor diye e, konuşma. Çünkü bütün presokratiklerde bir neden araştırması var. Arke sorunun çerçevesinde. Sokrates de burada böyle bir sorgulama yapacak. Böyle bir sorgulama yapıyor. Onun için kendi gençliğinde başından geçen şeyleri ya da bu presokratikleri nasıl değerlendirdiğine dair bazı düşünceler de getiriyor. En nihayetinde hepsini eleştiriyor. Bir tek Anaksagorası ayırıyor. Ama şöyle söylüyor. Yani Anaksagorası. Farklı diye düşündüm çünkü Mus'tan bahsediyordu. Ötekilerin hepsi maddi unsurlardan bahsediyordu. Anaksagoras işte benim filozofum diye düşündüm Anaksagorası. Ama en sonunda gördüm gördüm ki onun mus diye bahsettiği şey de maddi bir unsurmuş. Yani bütün Platonikler şeye göre Sokrates'e göre neden diye maddi unsurlardan söz ediyorlar. Oysa kendisi nedenin başka bir şey olması gerektiğini, başka bir doğaya sahip olması gerektiğini düşünüyor. Ee, gene güzel güzel nesnelerden bahsediyor ve güzeli kendisinden bahsediyor. Örnek olarak bunu kullanıyor. Ee, diyor ki, biri bana... Herhangi bir şeyin parıldayan renginden, biçiminden ya da böylesi başka bir nedenden dolayı güzel olduğunu söyleyecek olursa, kafamı karıştıran bütün bu nedenleri bir tarafa bırakır, bırakıp, basit, sade ve belki de sadece şunu ileri sürerim. Onu güzel yapan, güzelin kendisinin onda bulunmasından ya da ona katılmasından başka bir şey değildir. Şimdilik bu konuda başka bir şey ileri sürmüyor, sadece güzel şeyleri güzel yapanın, güzelin kendisi olduğunu söylüyorum yani tek tek var olanların nedeninin idealar olduğunu söylüyorum." diyor. <gülüyor> e, ve daha sonra bunu tabii daha fazla temellendiremeyeceği, için bunun tersi olan durumlardan hareket ederek, genelelik diyor, absurdum yöntemiyle tersi durumların ne türden paradokslara, çıkmazlara vardığını dile getiriyor. İdealın dışındaki şeyleri neden olarak belirlemek hatalı çıkarımlara yol açar. E, ne türden hatalı çıkarımlara yol açar? Yine böyle kısaca özetle geçeyim bunu. Ee, eğer soru cevap soru olursa belki biraz daha e, temellendiririz. E, İdealan neden değilse ne türden saçma sonuçlara varıyoruz? Bazen iki farklı şeyin nedenini aynı şekilde düşünüyoruz. Bazen de iki farklı nedenin aynı şeye yol açtığını bile sürüyoruz diyor. İlkine örnek şu, yani iki farklı, yani mesela iki kişiyi görüyorum, birisi birisinden daha uzun. Onun uzun olmasının nedeni, yani bir kafa, farkıyla, kafa boyu farkıyla ötekinden daha uzun. Uzun olmasının nedeni kafa farkı diyorum, ötekinin de kısa olmasının nedeni kafa farkı diyorum. Yani birinde uzun olmayı, birinde de kısa olmayı aynı nedenden dolayı açıklıyorum. Oysa uzun olmanın nedeni uzunluk. Kısa olmanın nedeni kısalık iddiasından pay almak diyor. E, i̇ki farklı nedenin aynı şeye yol açmasına da şu örneği veriyor. E, bir şeyi ikiye böldüğümde iki oluyor. Ya da iki tane şeyi topladığımda, e, e, pardon, biri ikiye böldüğümde iki oluyor. E, ya da biri böl, böldüğümde ne demek istiyorsun? Biri bir eklediğimde iki oluyor, pardon öyle diyelim ya da biri böldüğümde iki oluyor. İkinin nedeni olarak birinde bölmeyi, ötekinde toplamayı dile getirmiş olduğum böylece. Oysa ikinin nedeni ikilik fikir pay almaktır. Bölme ya da toplama değildir. Bunu göstermeye çalışıyor burada. Evet daha sonra bu e, oluşum döngüselliği meselesini oluşum döngüselliği meselesini ideallar açısından. Özel nitelikler açısından, iliniksel nitelikler açısından ve tek tek nesneler açısından ele alıyor. Çünkü kebesin itirazının ardında hani dedik ya, nedenleri ve tek tek nesneleri birbirine karıştırmak var. Şimdi tek tek nesneler söz konusu olduğunda, olduğunda bir şeyin karşıtına dönmesini anlıyoruz. Yani hastanın hasta insanın sağlıklı olmasını anlıyoruz. Uzunun kısa olmasını anlıyoruz. Sıcağı soğuk olmasını. Ama ideaların kendileri söz konusu olduğunda ayak çıkarım oraya kadar vardırırsak saçma sonuçlara yol açar. Kebes bundan dolayı, diyor, bundan dolayı işte dokumacının da ruhun da en sonunda yorulup öleceğini çıkarttı. Oysa böyle değil. İdealler söz konusu olduğunda bir idea asla karşıtına dönüşemez. Yani kısa asla uzun olamaz. Soğuk asla sıcak olamaz. Ösel nitelikler açısından durum nedir? Bir nesne, bir nesne kendisine özü gereği ait olan niteliğin karşılığını asla kabul edemez. Yani kar kar mesele asla sıcağı kabul edemez. Sadece soğuğu kabul edilir. İlineksel, nesne, i̇lineksel nitelikler söz konusu olduğunda her ikisi de kabul edilebilir. İnsan aynı anda olmamak şartıyla hem hasta hem de sağlıklı olabilir. Ama ne olur bir, bir nitelik gidip öteki nitelik gelirken ne olmaktadır? Hasta uzaklaşmakta, sağlıklı olan yaklaşmaktadır, diyor ee, e, Sokrates. Yani tek tek nesneler açısından düşünecek olursak, aynı anda iki karşıt nesneyi barındıramaz. Ya da aynı anda iki karşıt niteliği barındıramazlar. Fakat farklı zamanlarda iki karşıt niteliği barındırabilirler. Buradan hareket ederek şu sonucu çıkartıyor. Evet bedende bulunduğunda onu canlı kılan ona yaşamı götüren ruh yaşamın karşıtını yani ölümü asla kabul edemez. O halde ruh bazen ölümlü bazen ölümsüz değil her, her zaman ölümsüzdür. Çünkü ölümsüz olmak ruhun özsel Yani bu özsel nitelikler, nitelikler ayrımını bundan dolayı yaptı. Ölümsüzlüğün ruhun asli niteliği olduğunu göstermek için yaptı. O nedenle ruh bazen ölümlü bazen ölümsüz olamaz her zaman huzursuzdur dedi. E ki felsefi temellendirmeler böyle ruhun ölümsüzlüğüne dair. Evet. Şimdi başka bir konuya geçeceğim de onun için böyle bir e, şey istedim sanki. Aralanabilir mi? Şimdi bir mitos anlatıyor. Tamamen o felsefi temellendirmelerin dışındaki bir e, e, bir şekilde düşünmeye başlıyor Sokrates. Tamam buradan devam edeyim. E, o zaman devam edeyim. Şimdi diyalogun epeyce sonlarına yaklaşmış durumdayız. Diyaloğun sonunda bir mitos anlatıyor Sokrates. Hemen hemen bütün diyalıklarda böyle bir şey var. Hep bir mitos anlatılır ve mitosların ne şekilde yorumlanacağına dair bir ortak bir düşünce de yoktur. Kimilerine göre işte Sokrat, Platon, Platon böyle bazı ne diyelim? Araya bazen farklı bir renk katmak ister. Bazen eksik olduğunu düşündüğü şeyleri mitoslar anlatarak tamamlamak ister. Farklı yorumlar var. Kimilerine göre mitosları çok da ciddiye almamak gerekiyor. Hatta işte felsefe tarih dersinde ilk başladığımızda felsefenin mitos geleneğinden logos geleneğine bir dönüşümle gerçekleştiğini, doğru dönüşümle gerçekleştiğini söylerken de mitosa dahil bir biz şeyimiz var, kafamızda bir algımız var aslında. Ama son zamanlarda Platon yorumcuları, Platon'un e, diyaloglarda anlattığı mitosların yanlış anlaşıldığını ya da tam yeterince e, anlaşılamadığı görüşünde düşünceler dile getirmeye başladılar. Hatta mitosları böyle biraz değersiz gören bakış açısı gene Aristoteles ve çizgisi çizgisinin devamı e, olarak e, ortaya çıkıyor. Ee, son zamanlardaki Platon yorumcuları biraz daha mitosları, yani inceliyorlar ve mitosların ayrı, ee, alakasız, öylesine oraya iliştirilmiş şeyler olmadığını, tam tersine çerçevenin bütününe dair bir anlatım olduğunu, hatta o bütünlüğü kuran bir anlatı olduğunu dile getiriyorlar. Ee, ben de buradaki mitosun aslında biraz daha bu Pythagorasçı argümanları temellendirmek için anlatılmış olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi Platon ruhun ölümsüz olduğunu ve de zamanın tamamı açısından ölümsüz olduğunu göstermek istiyor. Ama bir şeyin zamanın tamamı açısından ölümsüz olduğunu göstermek mantıksal bir temellendirmeyle Logos'ta dile getirilebilecek bir şey değil. Yani bu konuda mantıksal bir argüman dile getirilemez aslında. Bu tabii ki bundan sonra söylenen sözün değersiz olduğu anlamına gelmiyor fakat farklı bir Sözü de devreye sokmak gerektiğini e, düşünüyor aslında. Onun için burada bir mitos anlatıyor. E, bu, bu mitos neyle ilgili? E, ruhların başına geleceklerle ilgili, Hades'te onların başına ne gelecek? Hatta şöyle düşünebiliriz. Buraya kadar anlatılan şey, diyaloğun buraya kadar anlatılan kısmı, doğa hakkında bir araştırma, bundan sonraki ise daha çok ahlaki bir e, ideal olarak sunuluyor. Ee, ruhun nasıl arınabileceğine dair bir düşünce dile geliyor. Gene bu, e, o İtalya'daki e, alışkanlığa geleneğe e, geleneği devam ettiren bir e, şey, e, bir adım diye düşünebiliriz. Empedokles mesela, doğa üzerine ve arınmalar diye iki şiir yazıyor. Sanki Phaidon da bunu o, tekrarlıyor gibi. Bir taraftan doğa üzerine bir araştırma yapıyor, şimdi de arınmalara dair bir şeyler söyleyecek. Ruhun nasıl arınabileceğine dair bir şey söylüyor. Burada önce işte yeryüzünü anlatıyor, gökyüzünü anlatıyor. Bizim aslında yerin çukurlarında yaşadığımızı söylüyor. yani Bir de yeryüzünün ideasından bahsediyor. Onun tamamen mükemmel olduğunu söylüyor. Burada olan her şeyin bozulmuş, yıpranmış olduğunu, oradaki her şeyin ise daha mükemmel olduğunu, renklerin bile daha mükemmel olduğunu söylüyor. Fakat biz bu çukurlardan dışarı çıkamadığımız için hep onun kendisinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Fakat Bizim yaşadığımız yer aslında onun taklidi. O halde amaç ne? Onun aslına doğru gitmek. Yeryüzünün aslına, ideasına doğru hareket etmek. Bunun yolu ne? Bunun yolu da işte yaşarken yapıp ettiklerimize dikkat etmek, ruhumuzu arındırmak, düşünsel erdemlere ulaşmak ve bu da filozofu yapabileceği bir şey diye düşünülüyor. Ama uzun uzun diyalogta yeraltı ırmaklarından bahsediliyor. Dört tane yeraltı ırmağı var. Bu ırmakların hareketlerinden bahsediliyor. Her bir ruhun bedenden ayrıldıktan sonra yapıp ettiklerine göre, tutkularına, duygularına, eylemlerine göre bu ırmaklardan birisinde hareket edeceğini söylüyor. İşte böyle ortalama bir hayat sürmüş olanlar bir ırmağa gidiyorlar. Daha canavar olanlar başka bir ırmağa gidiyor. İşte katiller başka bir ırmağa gidiyor. Sonra o ırmaklar yer altında dolaşıyorlar. Ve bu dolaşımı da tabii çok mekanik. Terimlerle anlatıyor. Ve sonra yorumcular bu mekanik bilginin Platon'a ait olmadığını, çünkü Platon'un böyle bir mekanik bilgiden uzak olduğunu ve bunu birisinden aldığını belirtiliyorlar. E, bu ırmaklar üzerinde dolaşan ruhlarla birlikte e, Tartarus'a dökülüyor. Tartarus tabi Hades'te. Oradan daha sonra gene bu e, şeyle, bu bir takım tahterevali salınım sisteminin e, gereklerine göre yeniden ırmaklarda dolaşmaya başlıyorlar. Arınana kadar bu böyle devam ediyor aslında. Kim bunlar? İşte, e, erdemli yaşamamış olan insanlar. Peki erdemli yaşamış olan insanlar nereye gidiyor? Onlar zaten Tanrılarla birlikte ideaların yanına doğru hareket ediyorlar. Ya Bu mitosu nasıl anlamak gerek bilmiyorum. Hani biraz düşünmek gerekiyor hakkında. E, tabii Yorumcular gene bu mitosun Homeros Hesiodos geleneğinden uzak olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Homeros Hesiodos geleneğinde böyle bir yer altı ırmakları anlatısı yok. Daha çok Orfeus'culuğa özgü bir anlatı bu. Bir taraftan da Eleusis gizemlerine ait bir anlatı var. Eleusis gizemleri işte Demeter ve kızı Persephone'nin başına gelenleri başına gelenlerden hareketle e, oluşturulmuş bir külk ya da inanç sistemi diyelim. E, doğanın ritmine göre yaşamayı salık bir e, inanç biçimi. Ve bu ırmakları anlatırken kullandığı kelimelerden çoğu aslında bizi oraya götürüyor. O e, Eleozis gizemlerine götürüyor. Bunlardan bir tanesi mesela e, Kokitos diye bir ırmak var. Kokitos ırmağının rengini uzun uzun anlatıyor. Rengi böyle güri lacivert gibi bir renk. Ee, ve bu rengin yorumcuları, platon yorumcuları, matem rengi olduğunu söylüyorlar. Ama hani bir de e, Homeros Hesiodos geleneğinde melas var, e, siyah matem rengi. Bu ikisi neyi ifade ediyor? Neden iki tane renk var? Bir tanesi aslında insanlara tutulan yaz, öteki tarzların önüne tutulan yaz. Tam da işte bu Persephone'nin e, kaçırılması, yer altına götürülmesine dair bir e, şey anlatı e, olduğunu ...kanıtı olarak kabul ediyorlar bu mitosu. Öte taraftan bu mitosta anlatılan aslında Sicilya. Çünkü kullanılan terimler, işte lavlar, akıntılar, çamur ırmakları, kraterler, karıştırma çamakları vesaire... ...bunun gibi pek çok kelime Sicilya'nın coğrafyasına dair kelimeler. Yani burada mitos ve coğrafya, coğrafya anlatı mitik bir şekilde dile getiriliyor. O nedenle Sokrates aslında da Sicilya'yı anlatıyor, yanar dağları anlatıyor, kraterleri anlatıyor... Çünkü kraterler o dönemde, işte Empedokles ve Pythagoras geleneğinde önemli yerler, hakikatin açıldığı, işte ne bileyim kudret yerleri diye düşünülüyor, kehanetliklerin alındığı yerler. Hatta işte Empedokles'in ölümüne dair böyle bir anlatı da var, bir kraterdan aşağı atılıyor. Çünkü iddiasını tanrılaşmak. Sanki bu mitos tanrılaşmanın yolunu öğretiyor gibi ...düşünülüyor bazı Platon yorumcuları tarafından. Tabi bu tek tanrılı dinlerin anlatısına karşıt bir şey, düşünce, aynı zamanda Homeros Hesiodisi de karşı bir düşünce. Bu mitosa dair son olarak şunu söyleyeyim. İlk düzeyde söylensel bir yeraltı dünyasının yalın ve düz anlamlı bir tasviri var. İkinci düzeyde çekilen çinelerin yeryüzündeki yaşantılı sırasında yaşantılan insan tüptülerine uygun bir dille yorumlandığı bir yeraltı dünyası sahnesinin alegorik bir anlatımı var. Ruh göçünü anlatan bu öykü insanların yaşam boyunca kendilerini terbiye etmeleri için bir ahlak ideali olarak sunuluyor. Ama Sokrates bir yerde ruh göçüne ilişkin anlattığı öykünün bir umut olarak ele alınması ve bu mitosa inanarak erdemli ve aklı başında bir yaşam sürmek için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurguluyor. Ne var ki onları kanıtlanmış sallar olarak ele almak akıl sahibi bir adama yakışmaz diyor. Ancak bu mitosa inanmak göze alınması gereken bir risk, risktir. Yani yorumcular Sicilya'nın bir çeşidi değil, söylencenin bütün bünyesini açıklayan temel motif olduğunu düşünüyorlar. Platon'da mit, bilim, kozmoloji ve eskotoloji arasında bir birlik var ve bu da bu anlatılan son mitosla tamamlanmış oluyor. Belki şunu da belirtmem gerekir bu son noktada, yani bu mitosa dair son noktada. Platon bunları yazarken kimlerden etkileniyor? Bunun da çok izini sürmüşler. Arkasında temel bazı metinler olduğunu düşünüyorlar. Bunlardan bir tanesi Orfeus'un Hades'e iniş, bu mitosun arkasındaki metin. Timotres'in Kurtuluş, Heraklian'ın Zofirus'un Krater şiirlerinden etkilenmiş bir anlatı olduğunu düşünüyorlar. Ve bunların hepsi de çok böyle tam Pythagoras'cı ve şeyler metinler bir taraftan da. Zofiros, Pythagorasçı ama çok sıkı mekanik bilgisi olan birisi ve Platon'un o ırmakların hareketini aslında ondan alıntılayarak aktardığını düşünüyorlar. Son olarak şunu söylüyorum, gerçek filozofun nasıl olması gerektiğine dair bu diyalogta bir bir takım sallar dile getiriyor, bir takım düşünceler dile getiriyor Sokrates. Ee, ve aslında Sokrates gerçek filozof örneği olarak sunuluyor. Ee, gerçek filozofların yani yaşamları boyunca bedenle ilgili hazlardan uzak durarak kendilerini öğrenmekle ilgili hazlara adayan insanların ölümden korkmalarına gerek yoktur. Bu işi kusursuzca yapacak kişi her bir varolana mümkün olduğunca sırf düşünce yoluyla yaklaşan, düşünürken görme dönüşüne başvurmayan, ya da akıl yürütmeyi başka hiçbir duyunun peşi sıra sürüklemeyen, tam tersine sap, kendinde düşünceyi kullanarak, var olanların her birini kendinde ve sap hallerinde yakalamaya çalışan, ruhun hakikati ve aklı başındalığı elde etmesini engelleyen gözlerden, kulaklardan, hatta neredeyse tüm bedenden olabildiğince uzak duran kişi olsa gerek. Ediyor. Bunu yaparken de felsefeyi kullanacak, onu götürdüğü yere gidecektir. Çünkü felsefe, Ruhlar için arındırıcı ve kurtarıcıdır. E, burada e, saf varlıkları yani idealleri bilen kişinin kendisinin de ona benzemesi gerektiği eee bir düşünce var. E, o nedenle duyuları ve öteki duyu, öteki e, buna benzer bilme yollarını kullanmamamız gerekiyor. Yani kendim ancak saflaşan kişi, saflaşan kişi, kendini arındıran kişi bu türden bilgilere ulaşabilir. Filozof olmak, yani filozof olmaktan bahsediyor ama tabii gene burada ben gene bir böyle Pythagorasçı ve işte bir bağlantı yaparak bitirmek istiyorum. Filozof olmak gene e, o topraklardaki farklı inançların erginlenmeden ya da inisiye olmaktan anladığı şeye çok yakın. Hatta erginlenmenin, e, arınmanın arkaik biçimi olduğunu e, söylemek yanlış olmaz. E, Sokrates kendisi de diyalogda bunu bile getiriyor. Diyor ki, gizem dinlerini kuran insanlar cahil kişiler değildir. E, bu kişiler, her kim erginlenmeden ve tamamlanmadan Hades'e gider, o kişi çamurda yatar. Her kim erginlenmiş ve tamamlanmış varır oraya, tanrılarla birlikte oturur derken bir şey ima eder. İşte bu kişiler doğru felsefe yapanlardır. Ben de onlardan biri olabilmek için bütün ömrüm boyunca çabaladım. E, derken sanki kendinden önceki gelenek, yani orpheus var dayanmaktadır. Hatta Sokrates'in kendisinin böyle bir erginlenmeden geçtiğini söyleyen şeyler de var, yazılar da var. Kimilerine göre bilgelik, Sokrates ve Pitagoras'tan önce Orfeus tarafından Asya ve Trakya üzerinden bu topraklara götürülmüştür. En sonunda konuşmasını yapar, bütün bunları anlatır ve 11'lerin temsilcisi, e, baldıran zehirini getirir. O 11'ler, e, o dönemde e, bu cezaların infaz edilmesiyle görevlendirilmiş kişiler e, baldıran zehirini getirir ve Sokrates içer. Fakat etrafındaki kişilerden bir tanesi, sanıyorum şeydi, Kriton, seni nasıl gömelim Sokrates diye sorar. O da der ki, ben bütün bu konuşmayı boşuna mı yaptım? Yani zaten ruhun ölümsüz olduğunu gösteriyor. Hani ruh öldükten sonra da bedenin dağılıp yok olacağını söylerken ben sen hala bedenimin nasıl gömül gömülmesi gerektiğini soruyorsun. Demek ki beni anlamamışsın diye düşünüyor. Ve oradaki kişilere işte teselli ediyor ve bu yaptığı konuşmanın bir teselli olmadığını söylüyor. Ve en son sözü, Kritona gene, Asklepios'ta bir horoz borcumuz var. Öde bunu sakın unutma, diyor. E, tabii bunu nasıl anlamak gerek, bilmiyorum. Asklepios sağlık tanrısı. İşte onun tapınağına gidip sağlığına kavuşan kişiler, Kurban olsun diye tavuk alıyorlar daha sonra. Sanki de hani Sokrates yaşamı bir hastalık olarak görüyor ve bu hastalıktan kurtulduğu için asker olan borcunun ödenmesini gerek, gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Bu kadar teşekkür ederim. Hoşçakalınsa sunumu için teşekkür ediyoruz. Şimdi söyleşin nasıl kısmına, yani görüş, soru, cevap kısmına geçiyoruz. Ee, hocam, moderatör kullanmadığınız için siz hem moderatörlük. Tabii, tabii. Hiçbir hem şey yapacağım. Haklılamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki, buyurun Keşke başka bir haberi başlıyordu. Ben Şey... Mutos ve kanıtlama ilişkisiyle ilgili bir şey soracağım. Yani önce bir logos var, bir kanıtlama var. Anlattığınız bir şekilde. Biros dönümsüzdür. Kanıtlıyor birkaç şekilde. Temellendirme hı hı. yapıyor. Kanıtlıyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama kendince Şimdi, temellendiriyor. Ben zaten onunla ilgili bir şey zaten. Bir logos var. Ondan sonra bir mitosa geçiliyor. Gerçekten... Yani bunların ilişkisi çok problemli dediğiniz gibi. Yani, problemli değil de. Belki biz e, çok, o konuda çok çalışmadık. Ben kendi adıma diyorum. Yani, ben a, biraz soru anlıyorum da problemi mi bilmiyorum. Ama yani. sanırım derken mesela haksızlık etmenin kimsenin de anladığı yok. Yani, <gülüyor> <gülüyor> hani şu, şu bakımdan söylüyorum. Yani kanıtlamanın nasıl anlaşılacağı o kadar tartışmalıyken yani mesela daha modern bir biyologda örneğin ilginlik bir argümanını alıp hangi adımlardan yürüyor, nasıl hareket ediyor başlangıç ne sonuç belirlemek o kadar zor olmuyor. En azından o konuda ciddi bir tartışma olmuyor. Ama mesela bu kanıtlamaların sunumlarına baktığımızda yani ciddi uzmanlar arasında bile çok ciddi farklılıklar var. Yani sunumu dahi tartışmalı. Yani hareket noktası neresi? Tartışmaları. Yani bana sorarsanız da orada dahi sıkıntı var. Sizinle ilgili bir şey değil tabii bu. Şimdi iki tane yer okuyacağım. Sizin güzel 107 D'de, C'de başlıyor ama D'ye devam ediyor. Şimdi ruhun ölümsüz olduğu açıkça ortadayken, kötülüklerden kurtulmanın olabildiğince iyi ve aklı başında olmaktan başka bir yolu kalmamaktadır. Çünkü ruh, Hades'e giderken eğitiminden ve terbiyesinden başka bir şey götüremez yanında. Söylenenlere göre bunlar, Hades'e yolculuğun başından itibaren ölen kişiye en fazla yararı ya da zararı dokunacak şeylerdir. Bu açık bir şekilde aslında şeyi söylüyor. Yani açıkça belirtiyor, ruhun ölümsüz olduğu açıkça ortada yani bunu kanıtladığını düşünüyor belli ki. Ee, o konuda zaten bir kuşkusu yok. Ha, Sadece. Siz de yok yoktan, yani siz de öyle düşünüyorsunuz. Ee, Sokrates'in öyle düşündüğüne dair. Kuşkusuz. Yok, evet. Evet. Yok yani aslında iki sonunda aslında çok açık söylediniz, yani ruhun ölümsüz olduğunu kanıtladığını düşünüyor Hı. ama. Sonra şey dediniz yani bütün zamanlar için bunun görüntüsü olduğunu kanıtlamak aslında logosu işi de değil gibi. Yani değil öyle bir hissiyat da var. Ben, hani evet. var. Ya çünkü şey var, hani şöyle mitoslar ne hakkında ona bakıyoruz. İnsanlar hakkında değil. E i̇şte kahramanlar hakkında, dalmonlar hakkında, tanrılar hakkında, yarı insan ya da tanrılar hakkında, hadestekiler hakkında, ölüler hakkında. Yani deneyim alanımıza giren şeyler hakkında mitos anlatılmıyor. Deneyimin dışındaki konulara dair mitos anlatılıyor. Onun için Hades hep, Hades'e dahi mitos anlatılıyor, mitoslar anlatılıyor. Bir yerde daha yine birkaç sayfa sonra, e, 114D'de aynı şeyi söylüyor. Burayı çok uzatmayalım, sadece bir video şey Fakat madem ruhu olduğu ortaya çıktı, o zaman ruhlarımızın ve onların meskenlerinin de böyle ya da buna benzer olması olasıdır bence. Dahası böyle olduğuna inanmak, öze alınması gereken bir risiktir. Sizin giriş yazınıza da olur, güzel vurgulamıyor. Şimdi bence metinde şu açık, yani ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlandığını düşünüyor belli ki. Yani Ölüm de değil mi de bilmiyorum ama kanıtlandığını düşünüyor Sokrates. Fakat mesele, ölümsüz bir ruhun öldükten sonra nereye gittiği gitmiştir? ya yani onalarda mitos anlatıyor. Şimdi bu ayrım eğer netse, yani bu bayağı bir şey çözüyor. Hani ruhun ölümsüzlüğü kesin olarak kanıtlanabilir. Ama bu geçim meselesinde hani şimdi bu Göküyor, değil de, Şimdi orada gidiyor. ben biraz şöyle düşünüyorum, hani bu e, Homeros Hesiodos geleneğinin dışındaki bir takım kültüler olduğunu <gülüyor> söyledim, işte bereket kültü, ölüm kültü, atalar kültü, bunlar aslında e, çok eski zamanlarda oralarda hakim olan şeyler, hani bunlar çok e, önemsizmiş gibi görülüyor, küçümseniyorlar, din öncesi durum olarak kabul ediliyorlar ama öyle değil, öyle değiller fakat o Homeros Hesiodos geleneğiyle birlikte biraz itibar kaybetmiş durumdalar. 7. yüzyılda biraz daha tekrar ortaya çıkmaya başlıyorlar aslında. Şimdi sanki bana göre bu ruh gücü meselesi biraz atalar kültünü e, tekrarlıyor gibi. Atalar kültünde kişinin ölümsüz olduğu düşünülüyor. Yani atalara saygı göstermenin nedeni bu. E, onun için de mitoslar aslında bellek görevi görüyor. Yani soyun belleği, soyun belleğini taşıyor. Onun için geçmişte olanları, geçmişte olanları söz konusu edebilmek için mitoslar anlatılıyor. Yani o soyun başına gelmiş olanların belleği sözlü kültürde mitoslar da var. Diye düşünüyorum ben. E ve daha önceki zamanlardan hep anlatılar var. E baktığımızda Platon'un mitoslarından böyle daha hani dişil bir ses var. Daha böyle kadından yana kadından yana bir ses var. Çünkü neler anlatılıyor? Aslında Minos Miken medeniyetlerinde olan biten şeyler biraz da böyle Kuşaktan kuşa unutulmuş biraz. Bir takım kırıntılar, parçalar var. O işte elde kalan şeyleri tekrar tam, tamamlayarak bir anlatı haline getiriyorlar. Yani kesinlikle böyle işte kurmaya bir şey değil babama göre. Elde kalan, hafızada biraz kalmış olan şey, biraz da silinmiş ama, biraz da silinmiş olan şeyi, tekrar tamamlayarak geçmişe dair anlatıyı kurmaya çalışıyorlar. Belliği böyle bir tazelemeye çalışıyorlar. Mitoslarla. Yalnız o zaman şey sorusu doğar, doğar mı diye merak ediyorum. Mesela eğer böyle versek, sizin söylediğiniz mi şu an? Yani mikrosun net olan düşüncesinde, en azından diyaloglarla ifade edildiği halde e, mesela çok ne diyeyim, daha önemli olduğu yerler de var. Yani burada belli birçok robot sebebimde <gülüyor> anlatılıyor ama örneğin Fydros diyalogunda biliyorsunuz. Mesela anlamda siz çok merkezli bir yerde ve Anamnest meselesi tamamen mitosla anlatılıyor. Şimdi orada mesela Hezior da Sohamedos'a ama Muveras'a ya da Tegoros'a referans yapmak çok doğru değil. Çünkü orada bayağı Platon'cu bir şey anlatılıyor. Bana sorarsanız burada burada da aynı şey geçerli. Çünkü Platon bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere başka diyaloglar da mitoslara çok sert bir şekilde saldırıp Sokrates diyelim daha oldu. olur. Yani beğenmediği yerleri çok sert bir şekilde eleştiriyor. Demek ki Hani her şeyde de tazelemiyor mitosta. Bazı şeyleri alıyor, kendi felsefi evet. görüşünün izin verdiği. Mesela ölümsüzlük konusunda mitoslara, mitoslar yetmiyor ki böyle bir metnin kalemi almıyor. Aksi taktirde an hani mitoslar yeterli olsaydı, ölümsüzlük konusundaki, kevesin ve seminiyasın buradaki çok ciddi korkuları, metnin metin her, her tarafına sinmiş olan. Çünkü biraz sonra sokakta da bir ölüm etrafta yani hissediliyor. Bizim dilimizde hani Azrail etrafta ya. Yani, o yüzden bana hani böyle, dedik... böyle sanki şey gibi. E, zaten kuşkuları yoktu ama insanlar yavaş yavaş bundan kuşku duymaya başladılar. Ruhun ölümsüz olduğuna dair kuşkuları var ve Hı. onun için sürekli böyle bir temellendirme yapma evet, çabası evet, var. Evet, evet. Ama Hı. bundan biraz öncesinde 100 yıl, 200 yıl belki daha öncesinde böyle bir kuşku yoktu. Kuşkunun ortaya çıktığı yerde fazladan bir temellendirme çabası ortaya çıkıyor. Ben son bir şey sorardım. Giriş mi söyleyebilirim? Kuşku sağ olduk. Şimdi Sayfa 25'te sizin yazdığınız bilgisayar gelişte ne şey diyordunuz. Plakonun idealarıyla tek tek nesneler arasında kurduğu bilgisayar ilişkinin yerine varlıksal bir ilişki geçirilmiştir. Otaçağ tarzıları. Oysa plakonun idealarla tek tek nesneler arasında varlıksal bir ilişki kurmanın tutarsız sonuçlarını Fahmendes ile incelemektedir. Burada ben de bu metne aykırı bir görüş var. Bu metinle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ben... oradaki şeyle ilgili mi? Yorumla mı ilgili diyorsunuz. Orada evet, yorumda yorumu mu ya yani eleştirmek istiyorum. Şöyle, şimdi bu yorum şöyle diyor, hani iddialarla tek tek arasında varlıksal bir ilişki yok, sadece bilgisel bir ilişki var. E fakat siz biraz önce söylediniz, kendinde varlıklar vardır demek zaten bir isav, yani burada bilgisel bir etkisizlik bir şey söylenmiyor. Aramnesiz kanıtların kendisi zaten tamamen buna dayanıyor. Yani kendinde varlıklar vardır ve biz bunları biliriz. Ama Aramnesi oluyor. Evet, ben yani yani sadece. İşte bu da söylenildiğinde çok büyük bir sıkıntı var. Bunların şimdi şöyle söyleyeyim var. kısaca. Ben zaten oradaki o, e, girişteki bir tek olmak katılıyorum şu anda. Ee, ve bu anlatıya orayı koymamıştım. Siz de orayı bulmuşsunuz. Hani ben, bana çünkü şu anda yazıyor olsam ya. onu tutmazdım. O kadar emin bir şekilde onu yazmazdım oraya. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çünkü ben de o zaman biraz daha aristotelesçiydim. Biraz şu anda daha Pythagoras ve Pythagoras çizgisinden etkileniyor gibiyim. Eyvah, eyvah. <gülüyor> metni okuyamadım gelmeden önce. Dolayısıyla yani çok taze bir hafızayla sormuyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam ruhun bireyselliği meselesi tartışmanın kapsamalarına bir türlü giremiyordum. Bir kere bu şeyin doğru mu? Yani ruhun bireyselliğine şunu sormaya çalışıyorum. Ölümden sonra var olmaya devam, bedenin ölümünden sonra var olmaya devam edecek olan ruh bireysel bir ruh mu? Yoksa bireyselliğini yitirmiş, adını belki tam olarak koyamadığımız ama kişiselliğini yitirmiş bir ruh. Buna ilişkin tartışmanın, ima edildiği bir pasaj var mı? Yetimde? Yok ama şöyle diyebiliriz. Bireysel gibi görünüyor. gibi görünüyor. Çünkü öldükten sonra hep her birinin başına ayrı bir şey geliyor. Ve hatta bütün yaşamları boyunca yapıp ettiklerine göre kimileri gideceği yeri biliyorlar. Mesela öyle diyor filozoflar zaten hiç e, kılavuza bile ihtiyaç duymazlar. Nereye gideceklerini de ee, Bu devletin 10. kitabında da böyle, er efsanesinde de böyle, e, burada da böyle ve mitosun devreye girdiği... Tam benim bu yapmış olduğum sunumda şey var Homeros Hesiodos geleneğinde ruh Ölümden sonra böyle belirsiz bir şekilde gölge gibi dolamıyor Çünkü onun hani bir anlayış gücüne ve zekaya sahip olmadığı düşünülüyor. Farklı farklı betimlemeleri var. İşte gölge gibi, yarasa gibi, duman gibi deniyor ama orada bireysel duyurdan bahsediliyor. Bu da bireysellik tartışması yok ama böyle. böyle Tartışma şey var. yok ama bir varsayım var. Çünkü evet. şunu, ona gelmeye belki de çalışıyorum. <gülüyor> Şimdi soru önemli. Yani soru insanın bu dünyadaki varoluşu açısından önemli. Yani insanlar yaşıyorlar, ölüyorlar öldükten sonra ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Ve Sokrates'te, Platon'da veya Platon'un Sokrates'inde ve Platon'un kendisinde buna ilişkin güçlü bir iddia da var. Evet oluyor, öldükten sonra, beden öldükten sonra ruhun hayatı devam ediyor. Ama buna ilişkin zamanda bir temellendirme çabası da var. Olması gerektiği gibi, şüphesiz gibi filozofun elinde. Ve felsefi temellendirmenin, benim izlerimden, Temel kavramları, gittiği yön, ruhun bireyselliği varsayınını boşa düşüren bir biçimde ilerliyor. Yani mesela oluşun döngüselliği türünde bir temellendirme alanı, çok kabaca söylüyor. Oluşun döngüselliği türündeki bir argüman, bu metindeki argüman. Eğer oluş dışı dünyaya dair, varlık dünyasına dair, oluştan ve uzuluştan, Azade bir gerçeklik yüzlerine dair bir şeyden bahsediyorsak, evet, oluşun döngüselliği ne kadar güçlü yardımcı Böyle bir sorun var. İki, ıı, ilginin hatırlama olması tezi, evet ruhun bedenden bağımsız var olabileceğini kanıtlayan bir tez. O, veya bu varsayımı kabul ettiğimizde, bu varsayımla bunu da kabul etti. Ruh bedenden bağımsız var olabilir. Ama bedenden bağımsız olarak var olan bu ruhun kendisinin kişisel bir şey olduğunu kabul etmiş olmuyoruz. Kişisel bir şey olduğuna veya bunun bir bireysel ruhu bu. buna da hiçbir şeyin bununla birlikte kabul etmiş olmuyoruz. Ve Dolayısıyla aslında Platon'un logos çerçevesinde <gülüyor> savunabileceği tutarlı biçimde, kısal bir söylem içinde savunabileceği veya daha kolay savunabileceği de ruhun bedenden sonraki, yaşamdan sonraki, bu dünyadaki görünüşler dünyasındaki, hayatından sonraki varoluşunu, Anonim bağırıyor şu oluyor Bu da bu felsefi olarak logosun çerçevesinde daha kolay savunma hmm. yani. Çünkü mesela devletteki ruh kurama açısından düşünelim. Ruhun kısımları var. Veya ruhun veçeleri var. Ruhun farklı nitelikleri var. var. Bunların bir kısmı mesela basbayağı şeffet vesaire gibi arzularımız. Bunlar da ruhun parçası. Ama ölümden sonra var olan o saf, o arı ruh, hayır bunları çok taşımayacak gibi bir şey. Öyle tasvir ediliyor bize. Dolayısıyla nasıl anlayacağız? Ruhun Sokrates'in bu dünyadaki hayatında Sokratik ruhun veya Sokrates'in kişisel ruhunun parçası olan arzusu, şehveti vesairesi ölümden sonra var olmaya devam eden ruhta var olmaya devam ediyor. Hayır, Platon çok böyle düşünmüyor sanki. Daha saf bir şey kalıyor. Geriye. Bu ne demek? Bu şu demek. Ruhun bu dünyadaki işte bu bedenle birleşmesinden kaynaklanan kuvvetleri bedenden ayrıldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ama bunlar aynı zamanda kişiselleştirici kuvvetler bir yönüyle baktığımızda. Yani öldükten sonra Sokrates kendisinin Sokrates olarak var olmaya devam edeceğine dair bir güvenle sanki konuşuyor. Ama öbür taraftan, ve mitos bunu destekliyor ama öbür taraftan felsefi akımların kendisinde bu bireysellik varsayımını destekleyen, tırnak içinde kanıtlayan, yani felsefi anlamda kanıtlayan veya en azından destekleyen bir şey ben görmüyorum. Hani bunu böyle bir korsan bildiri gibi ortaya koymuş olayı, ne dersin buna? Yani hani böyle bir tansiyon sence var mı? Açıkçası nasıl e, yorumlamak gerektiğini özellikle o son kısımlarla <gülüyor> ben de çok, e, çok emin değilim, emin olmadan konuşuyorum. Çünkü o bu mitos ve mitosun anlatısından sonraki bölümlere dair çok farklı yorumlar var. Aristoteles çizgisi bir tarafta bir taraftan da yeni Platoncu çizgisi var. Yeni Platoncular var. Yeni Platoncular mesela yeni Platoncu. Belki Aristoteles çizgisi senin hani o dediğin ruhun daha sonra devam etmesini kolektif bir ruh olarak anlarsak daha hani, anlaşılır olur dedim ya. Bana Platon'da kurtarabilecek olan varsayın bu gibi geliyor felsefi olarak. Evet, Ama böyle bir varlık ahlaki olarak... Mistik, Ama öcekilerin mesele yani daha farklı. Mistiklerin... Daha farklı şeylerden bahsediyorlar. Yani Empedokles'i biraz devreye sokuyorlar. Hı. O işte İtalya'daki farklı farklı meseleler. Büyü, kehanet. Zaten Empedokles büyücü olarak biliniyor. Pythagoras büyücü olarak biliniyor. Büyülük, büyücülük, kehanet, yorum, rüya yoluyla hakikati alma. Falan. Böyle şeylerin Önemli olduğunu o kültürde, bizim bunları anlamak bakımından birazcık şey olduğumuz, yani çok anlayamadığımızı düşünüyor yeni Platoncular. Özellikle Damascus ve buradan hareket ederek, mesela Empedokles'in aslında gerçekten tanrılaşmayı düşündüğünü, buna inandığını bile getiriyor. Aranızda bir tanrı olarak dolaşıyorum dediğinde, gerçekten de Empedokles tanrı olduğunu düşünüyor. Ya da Sokrates burada tanrılasmaktan bahsediyor diyenler de var. Hani bu gerçek filozof dediği şey, o bedenin bedeninden tam olarak kurtulmuş, tam olarak idealara benzeyen, benzer hale gelmiş olan kişi. Yani bilmiyorum. Bu da var biraz karışık meselenler. İki sorum var. İkisi de savunmayla ilişkilendirerek, Sokrates'in savunmasıyla, metnin ilişkilendirerek formüle edeceğim sorular. İkisini sormaya edebilirim. Bir ilkin sorayım. Şimdi bu metinde e, farklı bir Sokrates görüyoruz. Sokrates'i savunmasında gördüğümüzden çok farklı bir Sokrates. Şu bakımlarda özellikle e, görünenler görünmeyenler e, üzerinden ikiye ayrılıyor. Bütün evren. Görünenler evreni, görünmeyenler e, evreni. Ve e, görünenler dünyası burada bir haydi küçümseniyor. Ruhun ürünsüzlüğünü kanıtlamak için yapılıyor bu hiç şüphesiz. Görünümler dünyası peki neler dünyası? E, politikan'ın dünyası. Aslına bakarsak Sokrates'in senin de bahsettiğin etik palezyasının gerçekleştiği yer o görünenler dünyası. Politikan'ın da dahil olduğu görünenler dünyası. Şimdi so savunmadı. Sokrates şöyle tanımlıyor esas görevini. Felsefi yetkinliğinin esas yöneldiği yer görünümler dünyası, görünenler dünyası. Atina, eğer benim bu etik parezyem olmasa, bu konu terminolojisini kullanalım, uykuya dalabilir. Dolayısıyla yaptığı etkinliğin, felsefi etkinliğin esas amacı Atina'yı uyku, uykuya dalmaktan kurtarmak. Şimdi burada görünümler dünyasını bir hayli ciddiye alan ve felsefi etkinliğin özünü de oraya referansa tanımlayan bir Sokrates var. Ee, orada tabi kamuya seslenen bir Sokrates var. Peki, metin arasında böyle de bir farklılık var. Burada ise daha e, öğrencilerine hitap eden bir Sokrates var. Filozoflara konuşuyor diyelim burada ya da filozof adaylarına e, ya da o dünyaya daha yakın olanlara. Öbür tarafta kamu dünyasına konuşuyor. Arada tabi zamansal bir uçurum da var. Peş peşe yazılan metinler değil bunlar ama İki farklı Sokrates ve görünenler dünyasına, politikaya iki farklı yaklaşım söz konusu ve gerilim de var. Gider hayat ne diyor yani Sokrates, onu takip eden öğrencilerine? Etik parazi o kadar önemli değil mi demek istiyor? Bu gerilim sen nasıl? Aslında öyle demiyor. Yani bilmiyorum. Hani ya, Arap'tan yola çıkarsak, o aslında son bu hareketiyle, son bu vermiş olduğu kararla, yapmış olduğu bu son konuşmayla kendi etosunu kurmuş olduğunu söylüyor. Yani bütün eylemlerinin tek tek eylemlerinin bütünlüğünü, biricikliğini bu son hamlesiyle sağlamış olduğunu, vermiş olduğunu biçimlendirmiş olduğunu söylüyor. Yani o son anında bile yapmış olduğu tercih, vermiş olduğu karar, yapmış olduğu konuşma. Gene de o etosunu, o e, Sokrates, bugün Sokrates dediğimiz şeyle çelişmeyen bir e, Sokrates. Bir gerilim görmüyorsun yani seninki arasında. Birinde çünkü felsefi etkinliği göründer dünyasını tanımlayan bir Sokrates var. Diğerinde onu bir hayli önemsizleştiren bir Sokrates. Belki görmüyorum diyor bence. Çeliş, çelişik görmüyorsun değil mi? Bence sizin aranızda daha güzel bir tartışma çıkıyor şu an. Yok <gülüyor> <gülüyor> pozisyonum yok benim. Yani senin söylediğini <gülüyor> böyle anladığım için söyledim. Yok yani. ben de anlamaya çalışıyorum. Yani bir, yani bir, bir çelişki olmayıp bir gerilim olabilir. <gülüyor> evet. evet bir çelişki, çelişki mi dedin? Bir, bir gerilim, gerilim olarak. Evet. Bir gerilim, bir gerilim var. Değil bir çelişki mi? Ben yani öyle anlayıştım. Evet, bu bir çelişki değil. Çünkü zaten hani bir taraftan böyle bir o savunma ve fayda arasında da bir zaman farkı var. Evet. Ee, bir tarafta Platon hani daha Homeros, Hesiodos geleneğinden etkilenmişken gidip öbür taraftaki o farklı şeylerden de etkilendi. Bir, o, o etki var bir taraftan. <gülüyor> Şunu da peki ikinci sorunda da şu olacaktı yani savunmayla ilişkili olarak. Daha bir şey gerçi yani Sokrates bunu söylerken bile şey demek istiyor, hani bu son o, o, gö hani görünenler dünyasını dışarıda bırakan, bu salları dile getirirken bile yapıp ettikleriyle e, görünenler dünyasını yatıyor gibi görünmüyor. Anlıyorum. Neyse başka, başka soru var <gülüyor> Hocam yine bu soruyla bağlantılı olarak benim de okulun bir eleştiri vardı. Şöyle bir şey olabilir mi? İlk kitapta, yani Sokrates'in savunmasındaki düşünceler, Sokrates'i yansıtan düşüncelerken, Faylon'da Sokrates, Platon'un adeta sadece bir, yani Platon için bir ağza dönüşmüş durumda olabilir mi? Yani ilk kitabında acaba hocasını anlatırken gerçekten, ikincisinde ise onun kendi fikirlerini aktarmak için bir araç gibi kullanmış olabilir. Böyle yani, böyle Platon yorumcuları böyle düşünüyor zaten. Hani ilk dönem diyalogları daha çok Sokrates'i anlatan diyaloglar, ee, ama bu olgunluk dönemi diyalogları daha Platon. Hmm. Platon kendisini Sokrates'in ağzından anlatıyor. bir sebebi diyor, bu olabilir. Söyleniyor ama bilmiyorum. Hani bu konuda bu, bu da bence çok kesin bir yargı olarak dile getiremez gibi geliyor. Yani böyle desek hani işin içerisinden kolaylıkla çıkabiliriz ama bunu söylemek de çok kolay değil diye düşünüyorum. Hani ne kadar Platon kendisine şey yapmış olabilir, Sokrates'in fikirlerini anlatırken, Geri planını tutmuş olabilirler. Gerçekten de metnin başlarında o İngilizcesinde practice of death denilen şey yani filozofun arınması gerekir, duyulardan olabildiğince açılması gerekir. Tronesis edinebilmesi için hatta ölmesi gerekir. Çünkü bu dünyada biz hep bir hapishane içinden varlığı seyrediyoruz. Edemiyoruz da dolayısıyla. Yani mümkünse hepimiz ölelim falan gibi bir şey diyor. <gülüyor> evet, Sağduğ'yu ayırıyor yani neredeyse intihar edelim diyor. Tartışılıyor zaten üniversitenin <gülüyor> içinde bu. İntihar etmeyelim diyor. Etmeyelim diyor ama hani argümanın gidiş yönü hani mümkün olsa erken ölsek, biri yardımcı olsa da ölsek Hı -hı. daha hayırlı olur neredeyse yani öyle diyor. Gerçekten sizin söylediğinizden de bu çıkıyor bu kastiklet yiyorsa borcumuz var derken hani yaşam bir hastalık demiştiniz. Öyle bir yani bu, bu, bu yorumlar birbirini tamamlıyor. Bir şöyle bir sıkıntı var. Bir kere argümentatif olarak baktığımızda bile <gülüyor> tamamen e, geçerli değil, hatta geçersiz. Mesela anam nesi duyum olmadan anımsama olmaz. Anımsayabilmek için bir şeye bakıp, evet, algılayı şey düşünmek gerekiyor. Yani o, onu yatsımıyor Bu, ama bundan... bilgi duyumdan gelmiyor. Zaten duyumsama hani birbirini gördüğümde, bir büyük nesneyi gördüğümde o beni yere götürüyor, bir hidasına götürüyor. Hı -hı. Duyumdan hareket ediyorum ama büyüklüğüm bilgisi oradan gelmiyor. Yaramız yani burada bir duygunun bir yeri var belki. Bedenin de bir yeri var? Çünkü beden duyum algılamanın hepsi biraz. Fakat şöyle bir şey var. Yani işte son döneminde e, biraz daha yumuşandı, yumuşadı filan gördüm ama burada da dikkat edersek yani aslında bana sorarsanız metnin kompozisyona bakıldığında bu sözler biraz daha benim bütünlüğü içinde başka bir anlam taşıyor. Yani bir taraftan Aramis için duyum şarttır diyor. Başka bir taraftan duyumdan arınmalıyız diyor. Şimdi bunlar tam çelişki. Yani gergim, gerilim falan değil Tam birbirini dışlıyor bunlar Yani, yani yana getirmesi çok zor Bana sorarsanız buradaki Yani yorum çok değiştiriyor olayı Yani burada kastettiği şey Duyumlamayalım değil Duyumlayıp belli deneyimler edindikten sonra Sürekli bir şeylere gözlerimize bakmaya çalışmayalım Duyumsal anlamda söylüyor Biraz daha yükselmeye Arınarak Daha yüksek hakikatleri görmeye çalışalım Şimdi birincisi bu yani dolayısıyla görünenler alanı önemsiz mi, önemli mi meselesiyle ilgili. E, politikaya gelirsek, bence orada devletten yardım alırsak mesele biraz daha e, bir bütünlük bütünlükte olarak yorumlanabilir. Biliyorsunuz mağaranın dışına çıkması gerekiyor önce filozofun. Çıktıktan sonra geri dönüp bir şeyler yapıyor. Şimdi mağaranın dışına çıkmak, yükselmek demek bir anlamıyla, bir anlamıyla da arınmak demek. Bu açıdan duyumlardan arınması lazım. Ama mağaraya da dönmek zorunda. Ee, mağaraya neden döndüğü tabii ciddi bir tartışma. Yani bilgi bilgiye sahibim, ben artık yöneteceğim. Yönetme ne diyelim, hakkına da sahibim diye de yorumlanabilir. Başka türlü de yorumlanabilir. Bana sorarsanız, o açıdan derim hocanın sorusu için söylüyorum. Yani burada bir gerginlik olmak zorunda da değil. Çünkü ölüm ölümsüzlük meselesinin çözümü daha bireysel bir mesele. Yani mağaranın dışına çıkmak, mağaranın dışına çıkıp idealara göre ruhun aslında ölümsüz olduğunu fark etmek, mağara geri dönmek ise yani bir anlamda en politik bir belki o olabilir, o filozofun ölmeden önce bu yaşamda eserler vermesi, yani mümkün olduğunda yaşaması demek. Yani bu açıdan burada bir çelişki olmadığı gibi bir gerilim bile olmak zorunda değil bana sorarsan. Bir sokradırsa aynı olabilir. Yani benim tabii ki bu bir yorum. Teşekkür ederim. Evet. Başka Yoksa o zaman. Tamam, tamam. Teşekkür ederim.